Dijital Kültür Makaleleri 48. Bilgi Çağında Enis Batur. Enis Batur'un Her Rengi bünyesinde barındıran büyük yapıtını bilgi çağı perspektifinden değerlendirmek de mümkün. Büyük yapıtı oluşturan kitapların bugün 160'ın üstünde olduğu söylenebilir. Ancak yapıt kitaplardan oluşmuyor. Makaleler, söyleşiler, destaklar, TV radyo yayınları ve daha bilmediğimiz başka neler. Nazım veya Nesir olsun herhangi bir konuda kolaylıkla içerik bulunabilecek bu yapıtın üstüne bilgi çağı şablonunu koyduğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkar? Malum bilgi çağının temelinde bilgi yer alıyor. Bilgi olgusunu epistemolojik olarak incelediğimizde onu veri ve enformasyon olgularından ayırt edebilmek gerek. Veri, temelde bir devinimin geride bıraktığı izler olarak tanımlanabilir. Bu devinim erveğin herhangi bir yerinde gerçekleşebilir. Enformasyon Devinimin ürettiği sonsuza yakın veri içinden yakalanabilenler kümesidir. Bu yakalama eyleminin tastiği verinin bir kayıt bir yere kayıt edilmesidir. Evren devinimleri nasıl kayıt ediyor bilmiyoruz. Evrensel şuur külli akıl dünyadaki doğada bazı tespitler var. Örneğin ağaçların gövde kesitleri. Ama insanın yakaladığı veriyi informasyona hangi malzemeyi kullanarak dönüştürdüğünü biliyoruz. Veriyi nereye kaydettiğini. İlk malzeme bellek de elbet. İnsan önce zihninde sakladı yakaladığı veriyi. Sonra onu kendisinin dışındaki malzemelere kayıt etmeye başladı ki kendisinden sonraya da kalsın. Mağara duvarlarıyla başlayan bu süreç taşa, kağıda, taş, kil, tablet, parşümen, kitap. Oradan da dijitale. Disket, sabit disk, CD, DVD, sıçradı. Bilgi ise kayıt edilmiş bu enformasyon ile kaydedilmemiş veri karışımının insan beynindeki tefekkür sonucunda ortaya çıkan sonuçlardır. Artık bilgisayarlar da bunu yapabiliyor. Bu makaleyi okuma cefasına katlanan bir okur, bir devinim, okuma eylemi içindedir örneğin. Dolayısıyla da veri üretir. Bu makaleyi nerede, hangi tarihte, saat kaçta okumakta? O sırada çevresiyle etkileşimi nasıl? Belki de tam bu satır okunurken telefonu çalar, çok güzel bir haber alır. Belki bir başkası tam bu satır okurken kahvesinden bir yudum içer, bir çocuk ağlar, üzülür. Devinimin sonsuz olduğunu rahatlıkça rahatça söyleyebiliriz. Keza her birinin de sayılamayacak kadar çok veri ürettiğini. İnsanoğlu bilgi çağının sağladığı dijital imkanlarla belki de tarihinde ilk kez bu kadar çok veriyi yakalayabilmekte, onu enformasyon haline getirebilmektedir. Bu çerçevede Batur'un onca edebi, yazınsal ya da yayınsal eyleminin aslında daha çok veriyi yakalamak, onları enformasyon haline getirmek ve bilgisini yani büyük yapıtını üretmek olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Batur yakaladığı veriyi sadece kendi düzleminde ele almamakta eserlerinde çapraz bağlantılara kurarak ortaya çok disiplinli, holistik bir tablo çıkarmakta. Bugün elimizin altında internet varken bir Baturyası okumak ayrı bir keyiftir. Çünkü bahsettiği şehir, kişi, tablo veya müzik parçasına internetten o anda ulaşılabilir. Öyleyse geçen 44 sene içinde 160'ın üstünde kitap üretmiş olması çok fazla değil. Tam tersi çok çok azdır. Borges için cennet kütüphane ise Batur için cennet tam teşekkürlü bir yazılması olsa gerek. Sonsuz kağıttan, defterden, dolma kalem ve kartuşundan, mürekkebinden oluşan ve belki de bizim bilmediğimiz başka şeylerden.